Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Wes selam ala nebiyina'l muhtar. Ve ala alihi ve ashabihi'l atihar. Ve ala jami'il anbiya'i vel mursalin lebrash. Kıymetli kardeşlerim, şu anda Ümmet olarak bu mazlum ve merhum ümmet olarak zihinlerimizin, akıllarımızın, kalplerimizin Kudüs'le daha ileri seviyede meşgul olduğu bir zaman dilimini yaşıyoruz. Tabii gönül isterdi ki zalimler saldırdıkları zaman ya da bir şeyler yaptıkları zaman coğrafyalarımız hatırımıza gelmemesi adına daha güzel, daha oturaklı, daha uzun vadeli bir süreç yaşasaydı bu ümmet ve bu ümmetin fertleri olarak bizler. Ama üzülerek söyleyelim ki ne zaman bir yerde bir alev yükselir, ateşler daha fazla yanar orası bizim biraz daha aklımıza gelir orayı o zamanlar hatırlarız. Orayı hatırlamanın sorumluluğuna ait de bazı şeyleri konuşuruz. Bilmem mesela bugün sizin haberiniz var mı? İdlib bombalanmaya devam etti. Onlarca çocuğumuz yine şehit oldu orada. Son bir haftadır on gündür Şam'da Doğu Şam'da Vuta'da aklınızın alamayacağı kadar bir muhasara bir ambargo devam ediyor. Ve şu anda sadece oraya bir mafyanın eliyle ekmek, gıda maddeleri giriyor. Ama şu anda bizim zihinlerimiz, akıllarımız biraz daha Kudüs'le meşgul olduğu için bu coğrafyaları hatırlamıyoruz. Aklımıza bile gelmiyor. Yanan ve ağlayan coğrafyalarımız bir tane değil ki onlarca yer, onlarca ızdırap, onlarca acı. Yemen yine aynı şekilde, Irak yine aynı şekilde ve daha nice coğrafyalar, Arakan, Myanmar yine aynı şekilde. Nasıl olacak? Bu işler nasıl düzelecek? Tabii sizler de düşünüyorsunuzdur. Zihinleriniz onunla meşguldür. Ben de sizin içinizden bir kardeşiniz olarak ben de düşünüyorum. İsterdim ki size ben de bugün... Herkesin bu hafta yaptığı gibi böyle hissiyatınıza dokunacak bazı şeyleri söyleseydim ve sizi memnun etseydim. Daha farklı bir biçimde hamasetvari cümlelerle birbirimizi tatmin etseydik. Ama de konuşmak durumundayız. Birilerinin delilik yapıp arkadaş bu çıkmaz sokak deyip bağırması gerekiyor. Herhalde o da bana düştü bu hafta. Ben de biraz bağırmak istiyorum bu konuyla kadar olarak. Ne yazık ki bu işler Allah'ın yardımı olmadan bir noktaya doğru varmayacak. Çünkü ümmet olarak gücümüz belli karşımızda da güçlü bir düşman var. Belki düşmanın gücü biraz bizim zafiyetimizden kaynaklanıyor ancak biz şu anda ne düşmanı ne de kendimizi doğru dürüst tanımıyoruz Siyonist çete 100 yıldır daha ötesi de var da 100 yıldır adım adım kendisine belirlediği hedefe doğru yürüyor bu hedefe yürürken adı bizden olan bizden gözüken belki yanı başımızda olan namaz kılan konuşunca İslam'a ait değerleri dillendiren nifak çetelerini de kendi hedefine varmak için kullanıyor aynı çete aynı güç sadece dünyada dünyevi menfaati düşünen dünyadaki menfaatinden başka da hiçbir şey düşünmeyen bir fısk çetesini de kendi hedefine varmak için kullanıyor biz ne içimizdeki düşmanları doğru dürüst tanıyabiliyoruz ne dışımızdaki düşmanları Düşmanını tanıyamayan düşmanına karşı siper de alamaz. Dolayısıyla bizim şu andaki en büyük acziyetimiz kendi gücümüzün, kendi potansiyelimizin farkına varamadığımız gibi karşımızdaki düşmanın da bu manadaki gücünün farkında değiliz. Adım adım kendisine belirlediği hedefe doğru varan bu güçlerin karşısında neler yapabileceğimizi, neleri konuşabileceğimizi de tam olarak ortaya koyamıyoruz. Daha büyük bir acımız var bizim. Ne yazık ki şu anda İslam coğrafyaları sadece işgal altında olan yer Kudüs değil ki. Şu anda halkı Müslüman olan ülkelerin çoğunluğu işgal altında. Bir kene gibi, bir vampir gibi bu mazlum halkın başına musallat olmuş Satılmış krallar, yöneticiler, bilmem ne zıkkımlar bunlar yüzyıllardır zaten sömürüyorlar, sömürüyorlar, halen sömürüyorlar. Adamların kendi saraylarından, kendi koltuklarından, çocuklarının saadetlerinden başka düşündükleri hiçbir şey yok. Saldırı kendilerine geldiği zaman o satılmış kenelerin birer vampir kesildiğini görürsünüz. Bugün Yemen'de olan biten, Düşmanın yaptığı değil Yemeni güya Müslüman gibi gözüken insanlar ateşe veriyorlar. Kendi saltanatlarına ufacık zararı dokunduğu zaman ne kadar canileşebileceklerini görüyoruz. Suudi Arabistan'da da gördük, Bahreyn'de de gördük, Katar meselesinde de gördük. Halen görmeye de devam ediyoruz. Belki haberiniz vardır bugün hem Suudi Arabistan'da hem Bahreyn'de Kudüs'le alakalı konuşmak yasaklandı ve asla oralarda herhangi bir gösteri falan da yapılmayacak. Çünkü bunların dertleri sadece ve sadece o yıkılası tahtları, o yıkılası sarayları. Başka hiçbir şey düşünmüyor bu alçaklar. Birkaç gün sonra İslam İşbirliği Teşkilatı burada toplanacak. 60'a yakın ülkenin. Başkanları yetkilileri buraya gelecekler İnşallah ben yanılırım yanlarında her zamanki gibi yine kına getirecekler ve kınayıp iki üç tane beylik lafla işin bittiğini zannedecekler ve biz de hamasetle örülü iki üç tane cümleyi onlardan duyduğumuz zaman iş bitti zannedeceğiz öyle olduğu için yüz yıldır halimiz bakın böyle Artık bizim dönüp bazı şeyleri daha ciddi bir biçimde ele almamız lazım. Eğer biz Müslümanlar olarak bu manada dertlerimizi büyük bir rahatlıkla, büyük bir kolaylıkla, büyük bir sorumlulukla masaya yatırıp getirisini götürüsünü iyice hesap etmeden bu manada bazı şeyleri ortaya çıkarmasak, daha biz çok Filistin'e, Kudüs'e ağıtlar yakacağız Allah korusun. Ve daha çok başka başka coğrafyalarımız içinde gözyaşı dökeceğiz. O feryat ve figanı yeniden dillendireceğiz. Ben dua ediyorum Rabbim bunu son etsin. Bize bir şuur versin, bize bir feraset versin. Kaybettiğimiz bilinci tekrardan bizlere kazandırsın eksiklerimize rağmen noksanlarımıza rağmen kusurlarımıza rağmen bizlere yardım etsin ama Allah'ın yardımının bir yasası var benim güzel kardeşlerim vallahi Allah vaat ediyor yeryüzünde mustazafları varis kılacağını Allah vaat ediyor Allah'ın dinine yardım edenlere yardım edeceğini Allah vaat ediyor kendi yolunda cihad edenlere Görünmeyen ordularla, görünen ordularla yardım edeceğini Allah vaat ediyor. Ama bugün bu yardımın hasretindeysek eğer biz bu yardım halen bize ulaşmıyorsa Allah'ın mazlumdan istediği bir kıvam vardır. Ancak mazlumun kıvamı rahmeti ilahinin kapılarını açar. Biz o kıvamda değiliz. Biz birbirimizle burada konuşuyoruz. Biz bize konuşuyoruz. Allah aşkına şöyle bir bakın kudüs için şu anda yaptığımız programlarda bile reklamların peşindeyiz. Herkes o programlarda bile kendi tabelasını öne çıkarmanın sevdasında. Niyetlerde bu kadar arızı olursa Allah yardım eder mi? Allah niyetlerimizdeki selimiyet çizgisine bakıyor. Yani feda olsun diyeceğim hatta başka da bir şey diyeceğim ama tutuyorum kendimi. Yıkılsın bu tabelalar bu şeyler ya ne kadar önemli ki bunlar böyle bir sevdanın bile önüne geçecek ve bizi bir araya getirmeyecek. Daha ne zaman biz bu manada bazı şeyleri edeceğiz düşüneceğiz bilmiyorum. Felaket evimize ulaştığı zaman mı kendi aklımız başımıza gelecek onu da bilmiyorum. Ama Bağdat Basra harap olduktan sonra bunları konuşsak da faydası yok. Aslında Bağdat'ta Basra'da harap olmuş ama halen mesele bizim cebimize bizim evimize ulaşmadığı için felaketin boyutunu biz anlamıyoruz. Ne olur artık bu manada bazı şeyleri fark edelim. En azından şurada şu sese kulak veren insanlar olarak her türlü aidiyetleri, mensubiyetleri, düşünceleri ayaklar altına alalım. Ümmetin önceliği bizim de önceliğimiz olsun ve ümmet için ne hayırsa ne güzelse onu yerine getirme adına sorumluluğu ortaya koymak da hepimizin en büyük ideali ve arzusu olsun. Rabbim bizlere yardım etsin bu manada. Gücümüze güç katsın ve hak etmesek bile inşallah o mazlumların hürmetine, şu anda sıkıntılar içerisinde olan evleri perişan olan namusları kirlenen babaları anneleri öldürülen şehit edilen binlerce öksüz yetim çocuk hürmetine Allah bizlere merhamet etsin ve bizi bu zilletten kurtarsın. Artık bu zilleti konuşmaya da takatimiz yok bu zillet için bir şeyler söylemeye de takatimiz yok bir an önce o güzel günlere erişme adına Cenab-ı Hak bizlere yardımını İnşallah çok görmesin ve yardımını bir an önce ulaştırsın. Bu kadar sözün üzerine bugün bu ders nasıl yapılır bu ruh haliyle onu da bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim inanın şimdi konuşacağımız meseleler de bunlardan uzak meseleler değil. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba meselesini konuşacağız bugün. Başımıza ne geliyorsa aslında Allah Resulü'ne ittiba etmediğimiz için geliyor. Gerçek manada ona ittiba etseydik, onun bu manada bizden istediklerini yerine getirseydik. Rabbimizin bu konuda bizden istediklerini tam anlamıyla ortaya koysaydık. Herhalde biraz daha farklı olacaktı iş. O ittiba da. Değerlere sadakat meselesinde bize belli şeyleri tam anlamıyla hayatımızda tesis edeceği için başka bir noktaya vardıracaktı bizleri. Çünkü yol belli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Kur'an'a ve sünnete sarılırsak eğer dalalete düşmeyiz. Şu anda dalalet girdaplarında mıyız? Öyle. Yolumuzu şaşırmış mıyız? Öyle. Nerede nasıl davranacağımızı tam anlamıyla bilmiyor muyuz? Öyle düşmanın karşısına nasıl haykırılır dostun yanında nasıl durulur bunu şaşırmış mıyız öyle daha nice nice şeyler öyle. Öyleyse eğer yapacağımız şey belli bizim aslında biz tekrardan dönüp değerlerimizle aramızda kurmamız gereken bağı istenilen oranda kurma adına bazı adımları atabilirsek inşallah bu karanlıklar biraz daha aydınlığa doğru yürüyecek zaten derdimiz de bizim o. Söylemeyeyim diyordum ama söylemesem içimde dert kalacak. Ben size söyleyeyim de geçeyim asıl dersime. Allah aşkına son 30 yıldır İslam coğrafyalarını şöyle bir hatırınıza getirin. Nerede biz ehli küfre karşı bir mücadele vermişiz? Nerede bütün gücümüzü biz birbirimize tüketmişiz, harcamışız? Elimize silahı, İmkanları geçirdiğimiz zamanda İslam coğrafyalarında gücü birbirimizin üzerinde tüketmişiz. Gücü birbirinin üzerinde tüketen İsrail'e ise beddua gönderen bir ümmetiz. Bedduayla bu iş olmuyor. Sadece kahrolsun demekle olsaydı biz 1948'den beridir kahrolsun kahrolsun deyip duruyoruz demek ki olmuyor. Onu kahredecek bir şeyler ortaya koymak gerekiyor. Fiilen bazı şeyler olmadan olmuyor. Birbirimizi kandırmayalım boşuna. Dolayısıyla bu manada biz gücü birbirimizde tükettiğimiz için, enerjimizi birbirimizde harcadığımız için, imkanlarımızı birbirimizde tükettiğimiz için ehli küfrün karşısında konuşacak da bir sözümüz kalmıyor. Onların karşısında mücadele edebilecek bir takatimiz de kalmıyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gerçek manada ittiba etseydik o ittiba çizgisi bize duracağımız yeri öğretirdi. Sen şurada durmalısın buraya kadar hareket edebilirsin. Karsındaki düşmanın gücü şöyle ise o düşmanın gücüne karşı şöyle davranabilirsin. Eğer güç farklı bir noktadaysa ona karşı senin yapacağın da farklı bir şeydir diye bize yol gösterecekti yolumuzun yegane rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında gösteriyor yolu da duyan kim anlayan kim yoksa biz tekrardan dönsek o yolu nasıl doğru bir biçimde yürürüz onun o kutlu hayatından yeniden öğrenmeye başlasak Başka şekillerde inşallah o faydayı ve istifadeyi göreceğiz. Bugünkü dersi biraz da bu şekilde anlayalım inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim geçen ders itaat dedik bugün ittiba diyeceğiz. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu hayatının bizim dünyamızdaki hukukunu biz beş kavram üzerinde öğrenebileceğimizi söyledik geçen ders. İtaat onlardan bir tanesiydi. İttiba da bugünkü konumuz. Haftaya konumuz i'tisam, ondan sonra ihsan, ondan sonra itidal. Bu beş tane kavramın bunlar ana kavramlar. Bir de alt kavramları var. Çoktur da özellikle üç tane kavram önemli. Onlardan bir tanesi iltizam, bir tanesi imtisal, bir tanesi de iktida. Bu üç tane ara kavramı biz o beş kavramın içerisinde anlayacağız anlamaya çalışacağız. Ama ben istiyorum ki bu sekiz kavramın aslında ne demek olduğunu birer cümleyle vereyim size. Vereyim ki ve vesselam efendimizle aramızda kurmamız gereken hukukun tam olarak neyin üzerinden yürüyebileceği zihinlerimizde net bir biçimde otursun. İtaat deyince biz neyi anlamalıyız? Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate kayıtsız ve şartsız kalben boyun eğmek teslim olmaktır. Ben dilsel tahlilere girmeyeceğim. Çünkü orası o iş buranın konusu değil. O yoruyor insanları ben de onun için sizi yormak istemiyorum. Ama genel anlamda biz itaatten ne anlamamız gerekir konusunda bir tanım verdim size. Dikkat edin tanıma Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate Kayıtsız ve şartsız kalben boyun eğmek teslim olmaktır. Biz itaat dediğimiz zaman bunu anlayacağız. Peki ittiba ne? İttibada şu. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ettiği her hakikate tabi olmak ve gereğini yerine getirmek için fiilen harekete geçmektir. Birbirlerine yakın aralarında da çok önemli bir ayrıntı var. O ayrıntıya bir daha sizi götüreceğim. İhtisam ney? İhtisam Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate istenilen düzeyde sarılmak, o değerleri korumak ve onlara bağlanmak. Aslında ihtisam dediğimiz zaman değerlere bağlılık noktasında bir şey konuşmuş olacağız. İhsan ney? Resulullah'la aramızdaki hukuk noktasında ihsan kavramı. İhsan Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate, en güzel karşılığı ortaya koyarak inanmak ve onlarla amel etmektir. Demek ki ihsanda gelen her şeyi çok rahat bir biçimde ve gönül rahatlığıyla kabullenmek var. Sonra da arkasından gelecek olan amel var. Zaten ihsan dersinde göreceğiz. İtidal ne? Onu biliyorsunuz zaten. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ettiği her hakikate... Geldiği gibi rıza göstermek ve hiçbir şekilde aşırılıklara kapı açmadan kabul etmektir. Ne ifratta ne tefritte. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz nasıl söylemişse öyle nasıl bize göstermişse öyle vasat ümmet olmanın da bu manada bize yüklediği sorumluluk bilinciyle itidal noktasında da Resulullah'la bir bağ kurmak. İltizam Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate Uygun bir şekilde yapışmak sebat ve sabır ile bu çizgiyi sonuna kadar korumaktır. Bakın iltizamda da bir başka vurgu var. Siz üzerinde biraz duracaksınız. İmtisal Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate mutlak örneklik nazarıyla bakmak. Rehberiyeti başka yerlerde aramamaktır. İmtisal dediğiniz şey numune imtisal olarak da kullanılır biliyorsunuz. En güzel örnek burada da söylenen o örnekliliği, rehberiyeti onda bilip Aleyhisselatu vesselam ondan başka hiçbir kapıda da bunu aramamak. İktida son kavram. Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikati uyulması gereken bir mükellefiyet olarak anlamak, uyulan makamın gösterdiğiyle yaşamaya gayret etmektir. Bu da iktida. Şimdi benim güzel kardeşlerim sekiz tane kavram biraz biraz şimdi ufacık değinip asıl konuya geçeceğim. Sorum şu size ve cevap verin çekinmeyin. Bu sekiz tane kavram Resulullah'a imanla beraber ne ile sağlanır? Bir kavram daha lazım bize. Ne ile? İman ettik ona ikinci bize bir şey lazım ki bu sekizi ortaya çıksın. Muhabbet Resulullah'ı hakkıyla seven ancak bunları hayatına taşıyabilir. Sevgi meselesinin ne kadar önemli olduğunu işte buradan anlayın. Biz sevgi meselesini basit bir mesele olarak ele alamayız. Şimdi biraz sonra Allah'ı sevmek meselesini konuşacağız. Sevgi meselesi bu kadar önemli özellikle Resulullah'a sevgi meselesi Tam anlamıyla oturduğu zaman itaat ortaya çıkacak. Oturduğu zaman ittiba ortaya çıkacak. Oturduğu zaman iltizam ortaya çıkacak. Oturduğu zaman imtisal ortaya çıkacak. O geri kalan bütün kavramların işte burada saydığımız sekiz kavramın da ortaya çıkmasının en önemli vesilesi hatta sebebi hatta azığı muhabbet meselesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hakkıyla sevmek her şeyden fazla sevmek onu beşer planında her şeyden fazla sevmek ama Allah sevgisi biraz daha farklı bir yerde duruyor onu da söyleyeceğiz şimdi bu sekiz kavramın itaat kavramını biz işledik o itaat kavramını işlerken o itaat kavramının içerisinde aslında bir şekliyle buradaki bir kavramı da işledik onun ne olduğunu tespit edin İttibayı da bugün işleyeceğiz İttibayı da işlerken bu kavramlardan birini işlemiş olacağız Fark ettiniz mi? itaat ile ittiba arasındaki farkı çok temelde bir fark var. Nedir o? İtaat Allah Resulü'nün getirdiği her türlü şeye, tebliğ ettiği her türlü hakikate kayıtsız ve şartsız kalben boyun eğmektir. Ama ittiba kalben değil fiilen boyun eğmek, fiilen teslim olmaktır. O halde münafık için itaat mi zor? İttibamı zor münafık için itaat zordur çünkü kalben itaat edemez kalben Resulullah'a boyun eğemez eğer İslam güç kazanmışsa eğer İslam'a mensup olmak birilerine Menfaat sağlıyorsa öyle zamanlarda nifak çeteleri ortaya çıkar. Bedel ödenen zamanda münafığın ne işi var? Eğer bedel ödenecekse orada yoktur. Bedel ödenmeyecek de ganimet elde edilecekse rant sağlanacaksa menfaat elde edilecekse mevki ve makam elde edilecekse o zaman münafık ortaya çıkar. O zaman ortaya çıktı aslında kalbinde itaat yok peygambere ama dilinde ama hayatında ama bakışlar onda olduğu zaman Farklı bir ittiba var size bakın bir münafık örneği göstereyim dışarıdan Medine'de Medine'nin dışarıdan Medine'ye gelenler o adamı gördükleri zaman ya bu adam ne salih adam diyorlardı. O adamı dinledikleri zaman ne diyorlardı biliyor musunuz ya adamın peygamber aşkı bir acayip bu adam nasıl peygamberi seviyor bu adamın peygamber aşkı bu adamın İslam aşkı bir başka diyorlardı. Bir hafta on gün Medine'de kalıp böyle iyice o adamı gözledikleri zaman adamın aslında kalben itaat etmediğini ve kalbinde hastalık olduğunu anlayan anlıyordu. Kimden bahsediyorum münafıkların lideri olan tescilli münafık olan Abdullah İbni Übey İbni Selül'den bahsediyorum. Duruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin minberinin başında ayağa kalkıyor. Ey ensar topluluğu diyor ey hazretçiler ey efsiler bakın Allah bize nasıl büyük bir nimette bulunmuş bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi göndermiş onunla biz şeref kazandık ona tabi olduk şereflendik onun getirdikleriyle Allah bizi sevdi ona uyduğumuz için Allah bize şöyle şöyle ikramlarda bulundu konuşuyor konuşuyor konuşuyor onu dinleyen adamlar da ulan bu adam ne biçim adam nasıl bir aşkı var nasıl bir sevdası var diye hayran oluyorlar adamın aşkına sevdasına ama ne zamanki ifk hadisesi oldu ifk hadisesinde de o iftiranın aslında yürü, yürütücüsü o oldu o günkü medya, medya patronu gibi o iftirayı yaydı insanların arasında bu da duyuldu. İfk hadisesinin arkasında Nur suresindeki ayetler nazil olduktan sonra o ayetlere güya sevinç adına bir program yapacak bir Olay yapacak hadise yapacak minbere geçti yine konuşmaya başladı. Ey ensar topluluğu dedi iftira attılar bakın annemize ama gelen ayetler onun namusunu onun izzetini onun güzelliğini şöyle şöyle tasdik etti diyerek Ayşe anamızı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi övmeye başlayınca ensardan iki tane yiğit sus dedi Allah'ın düşmanı biri başından biri ayaklarından tuttu. Çeke çeke Mescid-i Nebevi'nin dışına götürüp attılar. Bir daha sana peygamber mescidinde konuşmak yok dediler. Çünkü adamın kalbinde hastalık var. Ama dili acayip bir dil münafık zaten öyledir münafığın yanında konuşunca münafık daha doğrusu sizin yanınızda konuşunca siz şaşırır kalırsınız o öyledir zaten onun en büyük özelliği odur ve bazıları bunu daha farklı yapar böyle olduğu için de bunu bilen fark edenler İbni Selül'e böyle bir ceza verdiler İşte itaat ile ittiba arasındaki biz en temelde farkı bu çerçeveden ele almamız lazım. İtaat kalben bir teslimiyet ittiba fiilen bir teslimiyet ama ikisinin de ayrı değerleri var ikisi de önemlidir ikisi de bize bir şeyler söyler. Şimdi bu ön bilgilerin ışığında gelin ittiba kavramını bir anlayalım. Kur'an'ın çokça kullandığı bir kelime bir kök aslında tebaa kökü tam Kur'an-ı Kerim içerisinde 174 tane kullanımı var çok çeşitli anlamlarda kullanılıyor. Oralara girmeyelim. Ama bizim ittiba dediğimiz o kavram çerçevesinde Kur'an'a baktığınız zaman bakın Allah'ın rızasına ittiba konusunda ayetler var. Gönderilen vahye ittiba konusunda ayetler var. Geçmiş resullere ittiba konusunda ayetler var. İbrahim milletine ittiba konusunda Ayetler var. Hazreti İbrahim özel bir vurguyla gelir. Onu da belirtmemiz lazım. Ve son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için ona ittiba konusunda da ayetler var. Bu 174 tane kullanımın içerisinden bir miktarıdır ittibanın direkt geçtiği. O ittibanın özellikle de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için geçenlerin sayısı ona yakın. Biz o ayetlerin hepsine girmeyeceğiz. Ama bir ayet var ki. Bugün bizim dersimizin anahtar ayetidir. Hangi ayet o ayet? Ali İmran suresi 31. ayet. Bu ayet Allah'ı Allah sevmek meselesinin yolundan bahsediyor bize. Allah'ı sevmek meselesi çok önemli bir meseledir. Müslüman adam müminse eğer, müminliği bir yönüyle tasdiklenecekse eğer çok önemli bir şey yapmalı. Tevhidi Hayatın her boyutuyla hakim kılmalı hayatına tevhid dediğiniz şey önemli bir şey o tevhid dediğiniz şey sadece o gün işte belli şeylerle sıkıştırılarak anlaşılacak bir şey değil mesela biz tevhidi konuştuğumuz zaman Allah gibi hiçbir şeyden korkmamayı konuşmamız lazım biz tevhidi konuştuğumuz zaman Allah gibi hiçbir şeyi sevmemeyi konuşmamız lazım. Biz tevhidi konuştuğumuz zaman Allah gibi hiçbir şeyden ümit beslememek, ümit beklememeyi konuşmamız lazım. İle ahir buna ait bazı şeyleri koymamız lazım. Şimdi bu konuda da kendimizi bile muhasebe etsek inanın ki birçoğumuz bu manada sınıfta kalacaktır. Çünkü biz tevhidi belli bir alana sıkıştırdığımız için sevgide tevhid aklımıza gelmiyor. Ümitte tevhid gelmiyor. Korkuda tevhid gelmiyor. Bu tevhid meselesinde bunlar aklımıza gelmediği için de her gün bu manada Allah muhafaza tevhid çizgisini zedeleyecek Tavır ve davranışlara giriyoruz ve bunun da farkında değiliz. İşte biz meseleyi buradan ele aldığımız zaman biri birlemek olan tevhidin hayatımızdaki yerini, önemini ve alanlarını daha iyi fark etmiş oluruz. Şimdi biz sevgi meselesine gelelim. Allah'ı sevmek sevgilerin en üst sevgisi. Bir mümin dört tane sevgiyle mükellef. Birbirimizi sevmek. Dinin anahtar kuşağı olan sahabeyi sevmek ki sahabe çizgisine alimleri, arifleri, abitleri, salihleri, şehitleri de ekleyin. Resulullah'ı sevmek ve Allah'ı sevmek. Sevgilerin dört tane alanından en üste duran Allah sevgisidir. Bu Allah sevgisi hiçbir şekliyle diğer üç sevgiyle kıyas bile edilmez. Bir mümin... Bir başka mümin kardeşini sever. Hem de nasıl sever? İsar kavramı çerçevesinden sever. Gerçi biz öyle sevmiyoruz. İdalini ben söylüyorum. O ayrı bir mesele. İdali kendi canından daha aziz kardeşinin canını bilmesi kendi rahatından daha fazla kardeşinin rahatını düşünmesi kendi kardeşinin menfaatini kendi menfaatinin önüne geçirmesi asıl İslam kardeşliliğin ve İslam'da sevgi meselesinin müminlerin birbirlerine yüklediği sevgi meselesinin ideal hali böyle bakın birbirimizi seviyoruz sahabeye, alimlere, şehitlere, salihlere olan sevgi Üst düzey bir sevgidir. Yani siz onları ileri düzeyde bir sevgiyle sevmek zorundasınız. Analarınızı babalarınızı kardeşlerinizi ne kadar seviyorsanız ashab dediğiniz o iman neslini onlardan daha fazla sevmeniz gerekir. O sevginin bir üstünde bir sevgi var ki o Resulullah sevgisidir. Ve Resulullah sevgisi haşa bir nostalji falan filan değil Resulullah sevgisi bir iman konusudur. İmana ait bir meseledir ve her şeyi bir Müslüman Allah Resulü'nün arkasına bırakmalıdır. Anam babam nefsim sana feda olsun fedeke ebi ve ummi ve nefsi sözü boşuna söylemiş bir söz değildir. Aslında bizden de istenir ama bu sözü söyleyecek ve bu sözün altında kalmayacak bu sözün gereğini yerine getirecek kaç tane babayı çıkar içimizden o işin ayrı bir boyutu. Bu da Allah Resulüne olan sevgi. Bu üç sevgi de zor. Üçünün de seviyesi çok üst, üstte. Ama bir şey daha söyleyeyim size. Allah sevgisi bu üç sevginin hiçbir tanesiyle kıyas bile edilmez. Resulullah sevgisi de buna dahil. Biz Resulullah'la Allah'ı aynı eşit oranda sevemeyiz. Eğer tevhid dediğiniz şeyi anlarsak. Allah sevgisi Resulullah sevgisinin üstünde bir sevgidir. Öyle olmalıdır. Eğer öyle olmazsa işler karışmıştır ortada. Yani bir Allah korusun itidal dersini işlediğimiz zaman göreceksiniz. Hristiyanların ayağını kaydıran meseleyi bu meseleydi. Dolayısıyla peygamber bile olsa siz peygambere bile sevgi noktasında açtığınız alan... Allah'la aynı alanda olamaz olmamalıdır. Olursa eğer orada tevhid tam anlamıyla korunmaz. Şimdi biz sevgilerin en üstü olan Allah sevgisini konuştuğumuz zaman bir mümin olarak şunu istiyoruz. Allah'ı seveceğiz sevmemiz lazım ama nasıl? Nasılını Kur'an bize cevap veriyor. Bakın oraya girmeyeceğim çünkü asıl konumuz o değil ama ne olur bakın. Bakara suresinin 165. ayetini bir iki tefsirde bir okuyun. Okuyun Allah sevgisi neredeymiş? Bizim dünyamızda bu sevgi nerede? Bir muhasebesini yapın. Çünkü önemli olan bir alan bu. Bizim imanımızla alakadar olan bir konu. Tevhid dediğimiz o önemli anahtar kelime ile alakadar olan bir mevzi. Ben sadece ayetin mealini vereyim size. İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk ilahlar edinir. Edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk ilahlar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır şiddetlidir. Bakara 165. İman edenler Allah'ı nasıl seviyormuş? <Sessizlik> şiddetli bir sevgiyle yani emsalsiz. Onların Allah'a olan sevgilerinin emsali yok. Onların Allah'a olan sevgileri çok şiddetli bir sevgi. Hem de en şiddetli, en şiddetli bir sevgi. O sevgiyi bir mümin hayatına esas olarak tabi tutarsa, hayatına hakim kılarsa ki, Rabbimiz bizlere de nasip eylesin. Bu sevgiyi yaptığı anda Allah bizden böyle bir sevgiyi bekliyor. Ona ait kulluk noktasında belli şeyleri hayatımıza taşımış oluruz. Peki bizim burada sormamız gereken şey şu. Çok zor bir şey bu kolay bir şey değil. Zor olan bir şeyden bahsediyoruz. Bunun yolu ne? Biz ne yaparsak Allah'ı gerçek manada sevmiş oluruz. Allah sevgisine bizi ulaştıracak en önemli şey nedir diye sorduğunuzda Ali Imran süresinin 31. ayeti imdadınıza yetişir. Ayete dikkat edin. "Qul in kuntum tohibun Allah'e fettebiuni yuhbibkum Allah, wa yaghfir l-kum zonub kum rahim." Peygamberin adıyla konuşuyor. "Deki Resulüm." Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Hem gafurdur hem rahimdir. Ne anlıyoruz bu ayetin mesajından? Bence çok şey anlamamız lazım. Ben de çok şey anlıyorum. Muhakkak siz benden daha fazla anlıyorsunuzdur. Anlamanız da gerekir. Ama ben birkaç şeyi söyleyeyim size. Birincisi ayet ne dedi? Allah'ı sevmenin ispatı Hazreti Peygamber'e ittiba etmek. Bizim de serlevhamız bu zaten. Allah'ı sevdiğimizi eğer söylüyorsak, iddia ediyorsak bu iddianın ispatı neyle olacak? Peygamber'e ittiba ile olacak. Hiçbir sevgi bedelsiz olmaz benim güzel kardeşlerim hiçbir sevgi çocuğunuzu seviyorsunuz eşinizi seviyorsunuz dostunuzu seviyorsunuz bedelsiz bir sevgi var mı bak çocuklarımız neler neler yaptırıyorlar bize dostlarımıza seviyoruz ne kadar onların eziyetlerine katlanıyoruz niye çünkü seviyoruz sevgi bedel ister fedakarlık ister peki Allah'ın sevdiğini söylüyorsun böyle bir iddam var hani bunun ispatı diye sorulduğu zaman İspatı işte ben çok seviyorum yüreğimde şu var şöyle şeyler var böyle şeyler var değil. Allah Resulüne ittiba var mı yok mu? Allah'ı sevmenin ispatı Hazreti Peygamber'e ittiba. Bir kere ayetten bunu öğreniyoruz. Kelimeler birbirine yakın ama aynı şeyler değil dikkat edin. Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Hazreti Peygamber'e ittiba etmek. Birincisine ne dedik? Allah'ı sevmenin ispatı. İkincisinde ne diyoruz? Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu. Eğer biz Allah'ı seviyorsak Resulüne ittiba edeceğiz. Resulüne ittiba ettiğimiz zaman ne olacak ayete göre? Allah da bizi sevecek. Bakın böyle bir mükafat da var karşımızda. Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Hazreti Peygamber'e ittiba etmek. Üçüncüsü. Allah'ın sevgisinin mükafatı Allah tarafından sevilmek. Çok büyük bir şey. Çok Allah bizlere de nasip etsin. Allah'ın sevgisinin mükafatı Allah tarafından sevilmek. Allah'ın sevgisinin tezahürü Allah tarafından bağışlanmak. Allah'ın sevgisinin tecellisi gafur ve rahim isimlerinin muhatabı olmak. Bir ayet. Bu kadar önemli şeyi söyledi. Ben sadece meseleyi sevgi çerçevesine ele aldım. Başka şeylerden ele alsanız ayet başka şeyler de söyleyecek. Öyleyse eğer biz peygambere ittiba meselesini Önemli bir mesele olarak ele almalıyız. Çünkü ayet önemli bir mesele olarak ele alıyor. imanımızla kadar bir konu olarak ele alıyor. Allah sevgisinin ispatı olarak ele alıyor. Ve biraz önce size say saydığım diğer alanlar çerçevesinde ele alıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyaysak ittiba meselesini bizim üzerinde farklı bir biçimde durma sorumluluğuna bizi sevk eder ki biz o manada belli şeyleri elde etmek için zaten bunları konuşuyoruz. Başka şeyler söyleyeceğim aslında size ama ayetin sebebi nüzulüne ait de bir şey söyleyeyim. Bakın tefsir kitaplarına iki tane sebebi nüzul göreceksiniz. Biri Mekke için Mekkeliler için biri de Necran Hıristiyanları için. Aynı ayet iki tane sebebi nüzul için indiği söylenir. Benim tercihim Necran Hristiyanlarıdır ama Mekke müşrikleri için indiğine dair söylenen rivayet de güzel bir şey söylediği için onu da aktaralım. Mekke müşrikleri için indiğini söyleyen İbn Abbas şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki: vesselam efendimiz Mekkelilerin yanına vardı. Kureşliler şöyle bir şey yaparlardı. Mescid-i Haram'da putlarını dikmişler. Üzerlerine deve kuşu yumurtalarını asmışlar kulaklarına şeffaf kumaşlar koymuşlar onlara doğru secde ediyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onları bu halde görünce dedi ki ey Kureyş topluluğu Allah'a yemin olsun ki babanız İbrahim ve İsmail milletine muhalefet ettiniz. Onlar Müslüman idiler ve hiçbiri sizin yaptığınız bu kötü davranışları yapmıyorlardı. Onlar da peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle cevap verdiler. Ey Muhammed biz bu putlara Allah'a sevgimizden bir de bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Biz bu putlara niye tapıyoruz? Allah'a olan sevgimizden dolayı tapıyoruz. Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. İşte bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biraz önce, önceki ayeti okudu. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba ediniz diyor. Eğer gerçek manada sevgi adına bir şey varsa putlarla değil bakın Allah bunu söylüyor. Bunu yaptığınız zaman o sevginin tezahürünü ispatını ortaya koymuş olursunuz. Vahidinin esbabın üzülünde razinin mefatihul gaybında bu rivayeti okursunuz. İkinci rivayet aslında benim de tercih ettiğim görüş olan ki ayetin bütünlüğü bunu bize veriyor. Ali İmran suresindeki o ayet grupları Necran Hristiyanları için inmiştir. Onlarla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki o konuşmalar üzerine inmiştir. Necran Hristiyanları bölgede bilinen Hristiyanlar. Hicretin 9. yılında Aleyhselatü vesselam efendimiz onlara bir mektup yazar, davet mektubu. Ya Müslüman olun ya da cizye verindir. Onlar da bir heyetle Medine'ye Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle görüşmeye gelirler. O heyetin lideri olan Ebu Haris'e Resulullah'la konuşurken şöyle bir şeydir. Ey Muhammed biz aslında sizden daha iyi Müslümanız. Biz aslında sizden daha iyi Allah'a kuluz diyerek hem kendilerinin mümin olduklarını hem de İslam'la Müslümanlıkla alakadar olduklarını beyan eder. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de der ki bu nasıl Müslümanlık? Hem domuz eti yiyorsunuz. Hem haçı kutsal sayıyorsunuz hem İsa aleyhisselamın Allah'ın kulu o, oğlu olduğunu kulu değil o, oğlu olduğunu söylüyorsunuz. Böyle bir Müslümanlık mı olur diyor ve aralarında bazı konuşmalar oluyor. Onlar da İsa aleyhisselamla alakalı bazı sorular soruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara cevaplar veriyor. Ama onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlıyorlar. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam efendimiz o halde yarın Lanetleşelim diyor siz kendi çocuklarınızı ben kendi çocuklarımı siz kendi kadınlarınızı ben kendi kadınlarımı yanıma alayım geleyim karşılıklı olarak her kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye lanetleşelim diyorlar böylelikle sözleşiyorlar biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz ertesi gün cübbesinin altına Hazreti Ali'yi Hazreti Fatıma'yı Hazreti Hasan'ı ve Hazreti Hüseyin'i Ehli Beyt, onlar onları alıyor ve onlarla geliyor Necran Hıristiyanların karşısına onlara diyor hadi siz de çıkın burada biz lanetleşelim mübahale deniyor buna mübahale yapalım diyorlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içlerinden tecrübeli olan ve bazı şeyleri fark eden insanlar Necran Hristiyanlarına diyor ki sakın ha sakın karşıda bir peygamber var. Bir peygamberle lanetleşeni de Allah asla selamete çıkarmaz. Siz sakın böyle bir yanlışı yapmayın diyerek onları vazgeçiriyorlar ve lanetleşme olmuyor. Sonunda da bir anlaşma oluyor. O anlaşma çerçevesinde de cizyi ödemeyi kabul ediyorlar. O konuşmalar sırasında bir cümlelerinde Necran heyeti diyor ki Allah'a yemin olsun ki biz Allah'ı seviyoruz. Ayet onlara işte hitaben geliyor. Eğer Allah'a Allah'ı sevdiğinizi ortaya koyuyorsanız, sevdiğinizi söylüyorsanız peygamberin diliyle ne diyor? Bana ittiba edin. Allah'tır bunu isteyen ya Allah'tır. Adem'e secde ettiren kimdi? Allah'tı. Affedersiniz şeytanı iblisi secde ettiren. Mesela iblise Cenab-ı Hak bana secde et dediği zaman problem yoktu ki iblis zaten secde ediyordu. Ama ne zaman ki iblise dedi ki Adem'e secde et. Etmedi ve şeytanlaştı. Dergah'tan, dergah ilahiden uzaklaştırıldı. Neden? Çünkü burada bu itaati isteyen, bu ittibayı isteyen Allah'tır. Allah'ın bu manada istediğini de kul olarak yerine getirme mecburiyeti vardır. Orada akıl yürütme yok. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Bu manada bir şeyler söyleyerek işin içinden çıkamazsın. Çok net bir biçimde mesele ortada duruyor. Ayet net mi benim güzel kardeşlerim? Gayet net. Bu ayetin tevil götürecek bir tarafı yok. Ama işi gücü tevil olan peygamberin dindeki konumunu iptal etmekle bu manada kendini vazifedar bilen bazı arkadaşlar bir garipler. Ben bugün dedim bir bakayım ne konuşuyorlar bu ayet hakkında birileri. Resulullah'a ittiba Kur'an'da ittiba kavramı diye bir ders tam bir buçuk saat bir buçuk saatimi verdim boşu boşuna o dersi dinledim. Bir buçuk saat içerisinde adam ne etti etti alttan girdi üstten çıktı peygambere ittibanın olmadığını ispatladı. Bu ittibanın da Kur'an'a ittiba olduğunu ispatladı. Kendince ispatladı yani ispat mı ispat yok da burada ispat olacak bir şey yok gayet açık bir biçimde. Kur'an başka yerlerde söylüyor Kur'an'a ittibayı başka yerlerde Allah'ın rızasına ittibayı da söylüyor. Ama burada Resul'e ittiba çok açık bir biçimde ortaya konduğu için tevil götürecek bir tarafı yok. Bu manada nereye çekerseniz çekin çok açık bir biçimde net bir mesajı var bu ayetin. Ama kalbinde eğrilik olursa bir adamın ön yargısı olursa o ön yargısı için o eğrilik için başka şeyler de yapabilir. Soruyorlar bu meseleler konuşuluyor sahabe döneminde. Ümmetin hakimi olan Ebu Derda'ya soruyorlar. Diyorlar ki nasıl anlayacağız bu ayeti? Ebu Derda cevap veriyor. Diyor ki ve vesselam efendimiz bu ayet hakkında bize şöyle dedi. Peygamberimiz buyuruyor ki bu ayette bana tabi olunuz demek iyilik takva tevazu ve nefsin zilleti hususunda bana tabi olunuz demektir. Resulullah söylüyor bunu. İyilik, takva, tevazu ve nefsin zilleti hususunda peygambere tabi olmak. İttibanın Allah Resulü'nün dilinde mübarek lisanındaki karşılığı bu. Birçok alimimizin getirdiği yorumlar var. Çok da güzel biraz böyle bu ayetin de anlamına ait tefsirlere bakın göreceksiniz. Ben başka bir yere götüreceğim sizi şimdi asıl sahabeden örnekler olduğu için buraları biraz hızlı geçiyorum. Sehl İbni Abdullah el Tüsteri isimli bir alimimiz var. Hicri 3. asırda yaşamış önemli bir tasavvuf alimidir. Bu ayet hakkında da bir sözü var ama tasavvuf hakkında söylediği bir sözü söyleyeyim. Gerçek tasavvuf nedir? Tasavvuf deyince ne anlamalıyız? Kendisi bir tasavvuf büyüğü tasavvufu tarif ediyor bize. Tasavvuf diyor yedi esas üzerinde olmalıdır. Kur'an'a sarılmak, sünnete uymak, helal lokma yemek, eziyetten kaçınmak, günahlardan uzak durmak, tevbe etmek ve hakları yerine getirmek. Böyle tasavvufa can kurban. Tasavvufu tarif ediyor. 7 tane esas üzerine kurulmalı. Bir daha tekrar ediyorum. Kur'an'a sarılmak, sünnete uymak, helal lokma yemek, eziyetten kaçınmak. Çok önemli bir şey vurgusu var aslında onun. Günahlardan uzak durmak, tövbe etmek ve hakları yerine getirmek. Bu alimimiz Sehl İbn Abdullah el-Tüster'i. Ali İmran 31 için şöyle bir yorum getiriyor. İmam Kurtubi'nin tefsirinde de bu sözü görebilirsiniz. Allah'ı sevmenin alameti Kur'an'ı sevmektir. Kur'an'ı sevmenin alameti peygamberi sevmektir. Peygamberi sevmenin alameti sünneti sevmektir. Bütün bunları sevmenin ortak alameti yani Allah'ı, Kur'an'ı, peygamberi ve sünneti sevmenin ortak alameti ahireti sevmektir. Ahireti sevmenin alameti insanın kendisini sevmesidir. İnsanın kendisini sevmesinin alameti ise dünyaya buğz etmektir. Dünyaya buğz etmenin alameti ise ondan yeteri kadar azık. Ve kendisini hayatta bıraka, bırakacak kadar almasıdır. Aslında bu son cümle dünyevileşmeme adına bir uyarıdır. Tam da züh edilen şey budur. İlle de dünyaya küsmek değil aslında bunun başka yorumlarını yapıyor zaten alimlerimiz. Ama dünya sevgisini kalbe almamak. Kalbi dünya sevgisinden ari tutmak uzak tutmaktır burada söylenen. İşte burada söyleneni anladığımız zaman biz Allah sevgisine nereden ulaşılabileceğimizi nasıl yürüyebileceğimizi de anlamış oluruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim yoruldunuz mu? Hazreti Ömer'le sizi biraz o yorgunluktan kurtulacağım. İttiba meselesine ben iki sahabinin üzerinden örnekler vereyim dedim. Hazreti Ömer bir acayip bu konuda gerçekten acayip. Yani Hazreti Ömer'in hayatını bir de bu nazarla okuyun bir ilginç. Tablolarla karşılaşacaksınız İttiba onun dünyasında bir başka onun oğlu Abdullah İbn Ömer daha başka ikisi baba oğul bu işin zirve halini ortaya koyuyorlar peki başka sahabiler de yok mu olmaz olur mu ittiba meselesini konuşmayacağımız hiçbir sahabi yok gibidir hemen hemen birçok sahabinin dünyasında hayatında İttiba noktasında örnekleri okuruz ama ben özellikle Hazreti Ömer'den başlatayım. Bakayım kaç taneye vakit kalırsa ona ait bazı şeyleri söylerim. Hilafet günlerinde beş parmağın diyetleriyle ilgili bir sorun ortaya çıkıyor. Hazreti Ömer diyor ki beş parmağın beşi de aynı değildir. Her birinin işlevi farklı olduğu için diyet gerektiği zaman bu parmakların her birine farklı bir diyet bedeli olmalıdır. Var mı Allah'ın kitabında buna ait bir izah? Yok. Soruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında buna ait bir izah var mı? Ulaştığı sahabe efendilerimiz diyor ki yok. O zaman Ömer ne yapacak? İştahat edecek. Diyor ki elin baş parmağı önemlidir. Baş parmağın diyet bedeli 15 deve. Eğer işaret parmağı, orta parmak ya da yüzük parmağı bu üç parmak birbirine eşit. Bu üç tane parmaktan birine diyet gerekirse on deve. Serçe parmak onlara göre biraz daha işlevi azdır. Eğer serçe parmağın diyeti olacaksa altı deve. Dolayısıyla beş parmağın diyet bedellerini böyle belirliyor. Aradan bir müddet geçiyor bir sahabe efendimiz Hazreti Ömer'in karşısında. Ömer diyor sen ne yapıyorsun? ve vesselam efendimiz beş parmağın beşi de aynıdır dedi. Hangi parmak giderse gitsin o parmaklar için belirlenen diyet bedeli on devedir. Anında Ömer'in yaptığı şey tamam ben aldım geriye on devedir diyet bedeli diye orada o sözü tasdikliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haşa sözünün üzerine söz söylemiyor. Hazreti Ömer'i biz anlattığımız zaman bir cümleyle anlatıyoruz biliyorsunuz. El vakkaf indel hak. Hak karşısında duran adam. O adamın canına yoluna yolumuz kurban olsun. O adam büyük bir adam. Adamın zirvesini yazan bir adam. Adalet adına dünyaya çok önemli şeyler söyleyen adam. Gerçek bir adam gerçek bir insan gerçek bir mümin. Onun bu manada söylediği de ortada. Eğer hak varsa... Ömer hakkın karşısında konuşmaz biraz da bugün haksızlık karşısında konuşmayanlar hak karşısında susamadıkları içindir eğer hak karşısında gerçekten sussa bir insan haksızlık karşısında konuşmadan duramaz çünkü haksızlık karşısında susmanın dilsiz şeytanlık olduğunu bilir bu manada Hazreti Ömer'den bunun dersini alan bir insan Gerçekten hakkın karşısında nasıl bir duruş sergileyeceğine ait de önemli bir şeyi söyler. Hac da Hacerül Esved'in önünde tevhide ait büyük bir vurgusu var biliyorsunuz. Hassasiyeti var Hazreti Ömer'in. Hacerül Esved için insanlar böyle hıraş bir biçimde onu selamlamak öpmek için gayret ettiğine de şahit olunca o da geliyor sıra ona o anda Hacerül Esved'i öperken şöyle bir şey söylüyor. Ey taş diyor. Ben biliyorum ki sen sıradan bir taşsın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim. Vallahi ben de seni öpmezdim. O anda arkadan bir ses. Ey Ömer yavaş ol diyor. Öyle bir cümle kullandın ama Hacerül Esved sıradan bir taş değildir. Vallahi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden duydum. O dedi ki Hacerül Esved. Ahirette haşır meydanında o mizanda yani hesapların görüleceği o anda iki gözü ve ağzı olacak şekilde getirilecek. Ve o taş kendisini hakkıyla selamlayanların lehine şahitlik etmek için getirilecek. Allah Resulü o taşın sıradan bir taş olmadığını söyledi bize Ömer diyor. Kafasını kaldırıyor Ömer konuşan Hazreti Ali ya Ebul Hasan diyor ey Ebul Hasan ey Hasan'ın babası sen olmasan Ömer helak olurdu deyip o cümleyi orada bir kez daha söylüyor ve o anda o sözünden geri dönüyor Allah Resulü'nün o sözüne tabi oluyor. Karizma çizilecek bunu ben söylediğim emir el müminin olarak nasıl geri alırım ya şöyle diyeyim böyle diyeyim aslında beni yanlış anladınız ben öyle demek istemedim şöyle demek istedim diye 10 tane cümle arka arkaya da dizebilir bunlar yok bunlar yok konuşan Ömer'dir yanlış varsa eğer yanlış yaptım arkadaş ben bunu hatalı söyledim söz Resulullah'ın sözüdür o ne derse ben o söze tabiim diyerek Allah Resulü'nün söylediği o söze doğru geliyor. Hacerül ül Esvet için söylediği de öyle. Medine'nin kıtlık günleri davet edilmiş Diyor, diyorlar ki şurada bir sofra var gel gidiyor. Bakıyor ki kimsenin evinde olmayan yemekler var o sofrada. Medine'de kıtlık var insanlar ciddi sıkıntılar çekiyor. Öyle bir sofra kurulmuş ki o biçim bir sofra artık o biçim dediğimiz bugün bizim evlerdeki sofranın yanına bile yaklaşmaz ama o günkü şartlarda o biçim bir sofra Hazreti Ömer o sofrayı görünce görünce bu neyin sofrasıdır böyle diyor. Birileri bize ikram etti ey Ömer ey emrel müminin diyor. Hazreti Ömer yine yol öğretiyor bize. Peki bu sofrayı ikram eden kimdir? Ve hangi mallardan bu sofrayı ikram ediyor? Hele bir kaynağını da söyleyin. Kim olduğunda bilelim de ona göre oturalım. Öyle sormadan soruşturmadan sofraya oturmak var mı? Helal midir? Haram mıdır? Nereden gelmiş? Kim getirmiş? Bir söyleyin bakalım bunları. Diyorlar ki ey müminlerin emiri. Bu sofra ihtikar edilen mallardan elde edilmiştir. İhtikar ne? Stok. Stoklanmış mallardan elde edilmiş bir sofra. Peki kimin bu sofra kim kurdurdu bunu diyorlar ki Ferruh Mevla Osman ve Mevla Ömer hele çağırın ikisini diyor ikisi geliyor. Ne güzel Müslümanlara bir sofra kurmuşsunuz diyor siz bu sofrayı kurarken ihtikar mallarıyla kurmuşsunuz stok ettiğiniz mallarla kurmuşsunuz. Sizleri Müslümanların gıdalarını ihtikar etmeye iten sebep nedir diyorlar diyor. Diyor ki o iki tüccar e biz tüccarız Ömer Emir el-Müminin istiyoruz ki daha fazla para kazanalım onun için böyle yaptık. Peki siz biliyor musunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ihtikar için söylediği sözleri iki tüccarda boynunu eğiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki ben Resulullah'tan bizzat kendim duydum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim Müslümanların yiyeceğini ihtikar ederse Allah onu iflas ve cüzdan belasına düçar eder. Bu sözü duyar duymaz Ferruh Mevla Osman ey emir el Müminin, vallahi ben bir daha böyle bir şey yapmayacağım bilmiyordum bilmediğim için yaptım. Sen de şahit ol bu müminler de şahit olsun ki ben bir daha böyle bir şey yapmayacağım diyor ama Mevla Ömer. Boynunu büküyor ve bir şey söylemiyor. Biraz sonra diyor ki ben tüccar adamım ben bunu yapmasam para kazanamam. Para kazanmam için bunu yapmam lazım şöyle yapmam lazım böyle yapmam lazım. Yani başlıyor işte tevil etmeye bahaneler ileri sürmeye. Hazreti Ömer tam böyle kızacak adama adam sıvışıp gidiyor. Arkasından diyor ki o rivayeti aktaranlar. Vallahi biz şahit olduk çok geçmeden o adam. Cüzzam hastalığına düçar oldu ve o halde öldü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği söze ittiba edenle ittiba etmeyip isyan eden arasındaki fark. Tabii Hazreti Ömer o sofraya oturmuyor. Hazreti Ömer öyle bir şeyin yapacak birisi değil ama o anda verdiği ders böyle bir derstir. Bu manada bir duruş sergiliyor Hazreti Ömer yine müminlere nasıl davranılması gerektiğine ait de bir örneklik oluşturuyor oğlu Abdullah İbn Ömer. Çok şey söylenir. Yakın bir zamanda ona ait müstakil bir derste de yaptım. Birkaç şey söyleyeceğim. Aleyhisselatu vesselam efendimiz Mescid-i Nebevi'deki sayı çoğalınca kadın erkek aynı kapıyı paylaşmaya başlayınca şöyle işaret ediyor bir kapıya diyor ki şu kapıyı kadınlara ayırsanız da kadınlar rahat rahat mescide girip çıksa o kapıyı kadınlara ayırıyorlar şu anda da kapının üstünde babun Nisa yazılıdır ama ne yazık ki erkekler kullanıyor. Çünkü mescide artık yapışmış bir vaziyette çok yakın bir yerde olduğu için öyledir. Diyorlar ki Abdullah İbni Ömer'i görenler vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söyledikten sonra mescit bomboş olsa o yine o kapıyı kullanmıyor. Eğer kullanırsam ona karşı ittibamı zedelerim noktasında bir duyarlılıkla Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Allah ondan da babasından da ebeden razı olsun böyle bir tavır ortaya koyuyor. Hazreti Abdullah'ın bu manadaki tavrı belki aşırı gelebilir bize. Ya bu kadar olur mu işte hikmetine illetine baksaydı falan filan diye yorumlayabiliriz ama bu Abdullah İbni Ömer'in aşk modunda İttiba meselesinde ortaya koyduğu hassasiyetin bir karşılığıdır. Bakın akıllara ziyan bir örnek söyleyeceğim size. Ben ne zaman anlatsam bu örneğin altında eziliyorum. Çünkü kolay değil anlayamak. Anlamak kolay olmadığı gibi anlatmak da zor. Ama anlatıp bu konuda bazı şeylerde izaha hizaya gelmemiz gerekir. Onun bir oğlu var adı Bilal. Bilal bin Abdullah. Çok güzel bir insan aslında babasının oğlu o da alim birisi. Bir müddet sonra Bilal bin Abdullah'ın e, hanımı kayınbabası Abdullah'a oğlu Bilal'i şikayet için geliyor. Şikayetin konusu ne? Diyor ki gelin hanım baba diyor Bilal mescitlere gelmemi yasaklıyor. Ona ne kadar söylüyorsam bırakmıyor ben beş vakit namazı müminlerle beraber kılayım. Çağırın diyor oğlum. Oğlan çağrılıyor Bilal. Oğlum diyor. Biz de bir zamanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken Allah'ın hanım kullarını mescitlerden men etmek istedik. Ve o anda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi topladı ve bize dedi ki Allah'ın hanım kullarını mescitlerden alıkoymayın. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü duyduğumuz andan itibaren böyle bir şey yapmamaya kendimizi alıştırdık. Dolayısıyla sen de hanımına bu manada engel olmamalısın söz bitiyor o anda bilat sözü alıyor ya ebeti velakin diyor ey babacığım ama diyor daha söz ne diyecek bilmiyoruz ama daha sözü bitmeden sus diyor sus ben sana Resulullah'ın sözünü söylüyorum sen kalkmış bana ama diyorsun. Resulullah'ın sözünün üzerine ama deyip kendi görüşünü söyleyen bir adam benim oğlum olamaz. Ve seninle bundan sonra ben konuşmayacağım diyor. İmam Nafi diyor ki biliyorsunuz Abdullah İbni Ömer'in talebesidir. Vallahi ölene kadar konuşmadı diyor. Zor belki anlamamız ama bu bir hassasiyet. Abdullah İbni Ömer'in Allah Resulü'nün sözüne karşı mümin duruşun nasıl olması gerektiği konusunda bir ölçü koyuyor ortaya şimdi İmam Nafi bunu görüyor gelin İmam Nafi'ye şöyle bir şey göreceksiniz eğer bir mecliste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri için ileri geri konuşuluyorsa o o meclisten hemen kalkar gider Susturabilirse susturur eğer susturamasa kalkar gider bir daha da o adamlarla karşılaşmamaya çalışır eğer Allah Resulü'nün sözünün üstüne söz söyleyen adamlarla Medine'de yolu karşılaşırsa yolunu değiştirir ben bu adamlarla karşı karşıya gelmeyeyim diyerek yolunu değiştirir başka yoldan yürümeye başlar bunu görenler ona soruyorlar diyorlar ki ey nafi Fazla olmuyor mu böyle bu tavrın biraz aşırı değil mi? Sözü şu oluyor Resulullah'ın sözünün üstüne söz söyleyenle benim konuşacak bir şeyim kalmamıştır. Abdullah İbni Ömer'in talebesi böyle bir kamet. O onu görmüş bunu uyguluyor. Peki İmam Nafi'nin de bir talebesi var. O da biliyorsunuz İmam Malik. İmam Malik rahmetullahi aleyh büyük bir imam. Ona da ait bir şey söyleyeyim. Adamın biri gelmiş bir soru soruyor neyse sorusu kitap nakletmiyor onu El Begavi'nin şerhus Sünnesinde okuyabilirsiniz bu rivayeti. Bir soru soruyor sorunun karşısında diyor ki senin bu soruna karşı aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle diyor bir hadis naklediyor. Adam diyor ki tamam diyor Resulullah'ın hadisini naklettin ama sen ne düşünüyorsun senin görüşün ne bu konuda? İmam Malik sinirleniyor bir anda ve adama diyor ki sen herhalde belanı istiyorsun. Ben sana Allah Resulü'nün hadisini okuyorum. Sen kalkmış bana senin görüşün ne diye soruyorsun. Resulullah'ın sözü dururken görüş mü olur cahil adam diyor. Ben nasıl Allah Resulü'nün sözünün üzerine konuşurum diyor. Bu da İmam Malik'in tavrıdır. O mektep, o duruş, ittiba meselesini anlayan insanların ortaya koyduğu tavırlar bunlar ve bu tavırlar sadece ne sadece Haz Hazreti Ömer için ne de Abdullah İbni Ömer için de geçerli başkaları da var bakın bir örnek daha vereyim Abdullah İbni Ömer'den bir sefer sırasında Horasan'da Emevilerin Horasan valisi Ümeyme İbni Abdullah şöyle bir şey söylüyor diyor ki ey Allah Resulünün sahabesi biz Kur'an'dan Sefer sırasında namazların dört rekat olanlarının iki rekat olarak kısaltılacağına ait bir şey okumuyoruz. Allah Kur'an'da korku namazını söylüyor. Normal vakitlerde normal zamanlarda namaz nasıl kılınacağını söylüyor. Sefer için nasıl kılınacağını söylemiyor. Onun için niye kısaltalım ki namazlarımızı? Sefer sırasında da tam kılalım. Şimdi bazen var içimizde bazı gençler bu manada böyle cesurane şeyler konuşuyorlar ama Abdullah İbn Ömer bakın ne diyecek. Bak yeğenim diyor. Yakınlığı olduğu için öyle konuşuyor. Biz doğru yolunu yolu yitirmiş ve hiçbir şeyden haberi olmayan kimseler iken Allahu Teala bize Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderdi. O bize her şeyi öğretti. 4 rekatlı farz namazları seferde ikişer rekat kılmamız gerektiğini de Yine ondan öğrendik biz onda ne görmüşsek aynen uygularız benim yanımda Resulullah'ın sesinin üzerine ses söylersen Eğer Resulullah'ın söylediği bir söze itiraz eder de kendi şahsi görüşlerini konuşmaya başlarsan Vallahi benden hiç ummadığın bir tepki görürsün o tepkinin ne olduğunu oğlu Bilal için gördük bu sözleri niye söylüyor? Neden böyle bir tepki neden böyle bir karşılık İşin ehemmiyetini bilen insanlar böyle ve inanın sadece ve sadece bunlar bu rivayetler baba oğul Hazreti Ömer'le Abdullah için geçerli değil dediğim gibi onlarca sahabi efendimiz için aynı şeyleri okuruz vakit geçti ama şimdi iki tane rivayet var söylemesem olmaz hızlıca söyleyeceğim. Bakın Kudüs'ün ilk Müslüman valisi Ubade İbni Samit Allah ondan ebeden razı olsun Allah onun aşkını bizlere intikal ettirsin ki Kudüs'ümüz daha fazla ağlamasın o gerçek manada İslam'a ve o izzetli günlere erişsin. Şam seferleri sırasında Rumlarla bazı seferlere çıkarken Hazreti Muaviye ile beraberler gittikleri yerde bir de bakıyor ki insanlar altın veriyor karşısında dinar alıyor. Gümüş veriyor karşısında dirhem alıyor. Farklı bir ticaret yapıyor. Bu ticaretin ne demek olduğunu ben burada anlatmayayım. Siz merak edenler en azından fıkıh kitaplarına bakarak görsünler. Diyor ki o anda Ubade İbni Samit. Vallahi siz faiz yiyorsunuz. Böyle bir ticaret olmaz diyor. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden duydum. Altını altınla ancak misli misline aralarında da ziyade ve veresi olmaksızın alıp satınız dedi efendimiz. Dolayısıyla takas iki cins arasında olur. İki farklı cins arasında takas olmaz. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de özellikle altın satışı için bu uyarıda bulundu diyor. Muaviye itiraz ediyor. E diyor ki ben zannetmiyorum Allah Resulü böyle bir şey demiş olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kastı başka bir şeydi burada başka bir şey vardır diyerek bir şeyler söylüyor orada o anda Ubade İbni Samit'in tepkisi biraz önce Abdullah İbni Ömer'in oğlu Bilal'i olan tepkisi diyor ki ey Muaviye ben sana Resulullah'ın sözünü söylüyorum sen kalkmış bana kendi şahsi görüşünü söylüyorsun. Eğer Allah bana buradan dönmeyi nasip ederse bundan sonra senin idarende olacağın hiçbir yerde yaşamayacağım. Çünkü böyle bir şey söyleyen adamın idaresinin altında ben yaşamam. Sefer dönüyor, seferden dönüyorlar. Şam'a geliyor hemen hazırlığını yapıyor doğru Medine'ye. Medine'de Hazreti Ömer'in karşısında olan biteni anlatıyor Hazreti Ömer de kızıyor muaviye hatta bir mektup yazıyor. Sonra Ubade diyor ki dönmelisin Şam'a eğer sen Şam'a dönmezsen sen ve senin gibiler bir beldede olmazsa Allah o beldeyi ıslah etmez. Sen mecburen Şam'da ikamet etmelisin diyerek Ubade İbni Samit'i bir kez daha Şam'a gönderiyor bir müddet daha Şam'da kalıyor ondan sonraki hayatı devam ediyor. Son bir örnek söyleyeyim bakın tabi'in neslinden Said İbni Cübeyr kendisi duyduğu bir rivayeti bize söylüyor. Abdullah İbni Muğaffel yanında bir yakını bazı rivayetlerde yeğeni sapanla taş atıyor sağa sola. Alıyor taş sapan içine koyuyor atıyor alıyor taş sapan içine koyup atıyor. O anda diyor ki yeğenini uyararak bak diyor yeğenim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sapanla rastgele taş atılmasını bize yasakladı. Ve dedi ki Efendimiz şüphesiz bu sapan taşı yani öyle rastgele anlat, atılan sapan taşı ne av avlar ne de düşmanı yaralayıp öldürür. Fakat bu sapan taşı diş kırar göz çıkarır. Siz bu sapan taşını bugün bazı ne diyelim onlara siz diyin onu ben demeyeyim bu kürsülerde düğünlerde sağa sola silah atanlara da bunu içerisine dahil edin. Dolayısıyla burada söylenen uyarı bellidir ne olduğu. O anda yiğen duyuyor bunu, bir biraz bakıyor amcasına ya da dayısına Abdullah İbni Muğaffel neyse. Onun sonra bir taş daha alıyor, bir daha atıyor. Bir daha atınca diyor ki Allah Allah. Ben sana Resulullah bundan bizi nehyetti diyerek onun sözünü aktarıyorum. Sen ise bu sözü hafife alıyor tekrar aynı işi yapıyorsun. Vallahi bir daha senin yüzüne bakmayacağım ve öğlene kadar da seninle konuşmayacağım. Bir sahabi hassasiyetidir bu. Böyle bir hassasiyet hayatımızda olsa, böyle bir hassasiyet hayatlarımızı kaplasa inanın Allah Resulü'nün Kutlu mirasına karşı nebevi mirasa karşı bizim bir başka tavrımız olacak. Onun için ben diyorum ki benim güzel kardeşlerim mesele gerçekten ciddi bir meseledir. Öyle basite alınacak bir tarafı yok. Biz de bu ciddi meseleyi ciddi bir biçimde ele alıp Allah Resulü ile aramızda kurmamız gereken hukuku o çerçevede kurmak zorundayız. Allah kuranlardan eylesin gerçek manada tesis edenlerden eylesin. Allah sevgisini söylediğim O sevgiye ait son sözü de peygamberimiz söylesin. Ebu Hureyre naklediyor. Diyor ki Cenab-ı Hak. Allah-u Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e ben filanı seviyorum. Sen de onu sev diye emreder. Cebrail onu sever. Sonra Cebrail gök ehline Allah filan kulunu seviyor. Onu siz de seviniz diye seslenir. Bunun üzerine gök ehli de o kimseyi sever. Sonra yeryüzündekilerin kalbinde o kimseye karşı bir sevgi oluşur. Cenab-ı Hak hepimizi ona dahiliz. Ya tersi Allah-u Teala bir kula buğz ettiği zaman Cebrail'e ben filan kulu sevmiyorum. Onu sen de sevmediği emreder. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail gök ehline Allah filan kişiyi sevmiyor. Onu siz de sevmeyin der. Gök ehli de o kimseyi sevmezler. Sonra da yeryüzündekiler de o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır. Allah bizi de bundan muhafaza etsin. O sevgi hayatlarımızda hakim olsun. Allah sevgisi de Resulullah sevgisi de istenilen düzeyde hayatlarımızda olsun ki neticemiz varacağımız menzil akıbetimiz hayır olsun. Allah o hayra bizleri ulaştırsın. Velhamdülillahi rabbil Alemin. الفاتحة